''Neler çektim?'' dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Eğer akşamleyin, ''Eûzü bi kelimâtillâhi t-tâmmeti min şerri ma halak, yaratılmışların şerrinden Allah'ın mükemmel kelimelerine sığınırım.'' deseydin, o sana zarar vermezdi, buyurdular. Hadis 1454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 sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Resûlallah, sabah akşam okuyacağım, mübarek kelimeleri öğretseniz de okusam, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Allahümme, fatıra's-semâvâti vel-ardı, âlimel-gaybi ve şehadeti Rabbe, külli şeyin ve kehu."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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam akşamleyin şöyle dua ederdi. Emseena ve emsel mulkullah velhamdülillah la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu lehül mülkü ve lehül hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Rabbi es'elüke hayra, ma fi hazih'il leyleti, ve hayra ma ba'deha, ve euz'übike min şerri, ma fi hazih'il leyleti, ve şerri ma ba'deha. Rabbi euz'übike min el keseli, ve suil kiberi, euz'übike min azab'il nar, ve azabil kabr.